Adış düşünmeye hoş geldiniz. Bugün de her program olduğu gibi Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte düşünme üzerine konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Hocam geçen hafta insanlığın geçirdiği beşeri düşünme evrelerinden bahsediyorduk. Yarım kalmıştı tamamlayamamıştık. Bu hafta da ondan bahsedeceğiz. Ee, yine bu başlık altında erginlik evresi dediniz. Felsefi düşünme, dinsel düşünme, akılcı düşünme, bilimsel düşünme, akılcı ve bilimsel düşünme. Bunları tek tek anlatacağız. Başlayalım dilerseniz geçen hafta kaldığımız yerden felsefi düşünmede erginlik evresinde kalmıştık. Evet, evet özellikle Kant insanın kendi aklıyla düşünme yapabilmesini erginlik devresi adını verir. <gülüyor> bu insanın işte 15-18-20 yaşlarındaki rüşt ve mümeyyiz temiz çağ dediğimiz bir çağdır. <gülüyor> Artık kendi aklıyla hareket ettiği için yaptığı bütün eylemlerden sorumlu oluyor. İnsanlık da işte milattan önce binden itibaren ancak bu aşamaya girebilmiştir, gelebilmiştir. Bu aşamayla beraber, felsefi düşünmenin başlamasıyla beraber geçmiş işte antropolojinin tespitine göre 5 milyon yılda ürettiği bütün bilgileri ve fikirleri tekrardan elden geçirmiştir insanlık, felsefi düşünmeyle beraber. Onları sistematize ettiği aklın ve düşünmenin süzgecinden geçirmiştir zaten düşünmede ilerleme gelişme var olan mevcut olan fikirlerle boğuşma ile olur eğer var olan fikirlerle bilgilerle boğuşma yapılmazsa olunduğu yerde kalınacak sayılacaktır ee, mümkün değil. Hiçbir zaman ilerleme ve gelişme olmayacaktır. Nitekim 5 milyon yılda e, pek gelişme olmadı. Aslında kısmen oldu ama o gelişme e, gerçek sonuçlar doğurmadı. Dolayısıyla ilk filozoflar da kendi dönemlerine kadar var olan e, bütün bilgileri buna kutsal dedikleri kitaplar da dahildir. Hı hı. Zaten ilk felsefe geldiğinde milattan önce binde başlar ama 6. asırdan itibaren formüle edilir ve bir disiplin haline gelir. O esnada kutsal kitap olarak daha önce Hinduizmin kitapları var. Sen davestalar deniyor. Zerdüşlüğün kitapları var. Ama Semitik dinler dediğimiz dinlerde Tevrat var sadece. Tabi Tevrat 39 kitaptan oluşur. İlk 5 kitabı ilk 5 kitabı Hazreti Musa'ya atfedilir. Hazreti Musa'ya atfedilen bu 5 kitap da Tabi Hz. Musa'nın net olarak ne zaman yaşadığı pek belli değildir. Çünkü tarihin kaydettiği bir şahsiyet değildir. Sadece İbranilerin kendi kaynaklarında zikrettikleri hikayeler, efsanelerle tanınır, bilinir. O efsanelere göre bir de onun baş düşmanı veya birbirlerinin baş düşmanları oldukları Firavun'la ki Akhenatondur büyük ihtimalle, M.Ö. 1350'lerde yaşadığı, yani Firavun'dan hareketle tarih ancak Musa'nın ne zaman yaşadığını çıkarabiliyor. Çünkü mitos bilgilerdir. Mitos bilgiler bilimsel bilgi olmadığından net tarih ve net zaman, net yer, mekan e, bilgileri vermiyor. Ya efsane mi? Şeye göre efsane tabii. Tarihe göre hı hı. ve bilime göre efsane. E, nitekim ama Akhenaton Firavun efsane değil gerçek. Çünkü tarih kaydediyor. Zaten o detaylara fazla girmek istemiyorum. Milattan önce 2000'den itibaren, hatta 2500'den itibaren en iyi kaydedilen tarih Mısır'ın tarihidir. Dolayısıyla e, bunların e, Musa olan o Nil Nehri, Kızıldeniz neyse o da net değildir şeylerde Tevrat'ta oradaki Firavun'la mücadelesiyle ilgili Mısır kayıtlarında da pek bir kayıt bulunamadığından neyse bizim o boyutu alanımıza girmiyor. Tevrat'ın ilk beş kitabı ee, milattan önce 1100'de yani olası Musa'nın yaşadığı dönemden 250 yıl sonra yazılmaya başlandığını kaydeder e, Yahudi kaynakları, İbrani kaynakları ve 500 yılda yazılır bu 5 kitap. Dolayısıyla oradan hareket ettiğimiz zaman milattan önce 6. yüzyılda ilk 5 kitapı yazılıyor. Diğer 34 kitap da son altı asırda yazılıyor. Dolayısıyla 39 kitaptan oluşan İbrani kutsal kitabı bin yılda yazılıyor. Milattan önce yüzde de son peygamberle bildiğim kadarıyla Üzerir Azra olacak. Onunla da peygamberlik sona eriyor. Şimdi felsefe ilk çıktığı zaman tabi ilk filozof Tales'tir. Hı hı. Tales bizim hemşeri sayılır. Ee, Aydın'ın e, Milet denen o zamanlar, Aydın'ın e, Didim ilçesi veya Söke ilçesi oralarda bir yerden. önce 6. asırda çıkar. Şimdi bu e, filozoflar tabi bu mevcut olan bütün e, bilgilerle Bilgileri tekrar ele almışlardır. Kendilerinin koyduğu sistematik akıl ve düşünmenin süzgecinden geçebilen bilgiler alınmıştır. Fikirler alınmıştır. Ee, eleğin altına düşenleri de atmışlardır. Hı hı. Böyle olunca felsefi düşünme ile beraber insanlık aslında yeniden e, kendini inşa etmeye başlıyor. Yeniden inşa ediyor ve artık gerçek e, bilgi ile e, karşılaşmaya başlıyor. E, Tabi o zamanda o felsefi düşünme döneminde de yani milattan önce bin yıl 5. asır, dördüncü asır henüz e, bugünkü gibi bilim yapılmadığı için olgu, obje ve olayların yani evrende var olan 3 O'nun e, gerçek içeriğine e, somut olarak ulaşamıyorlardı. Hı hı. Fakat aklı öyle bir sistematize ettiler ki e, akılla ki mantık disiplini de onun yanındadır, mantıkla efendim e, test ettikleri şeylerin çoğu bugün bile kullanılıyor şimdi bu felsefi düşünmeden sonraki asıl önemli olan düşünme bizde dinsel düşünme dediğimiz milattan sonra 3 asırda sumut olarak başlayıp 18 asıra kadar 1500' yıl süren bir dönemdir şimdi tabi Bunlar hakikaten çok karmaşık çok da zor konular. Ben tekrar tekrar yoğuş, yoğuşlamalı düşünerek bunları söylemeye çalışıyorum. Bir tablo vardı da yönetmenim de o tabloyu da verirse yine yani oradan bakılabilir. O kadar şeyi çözmüyor ama sadece bir güzergahtır. Evet. Onların içinde binlerce kitap yazılıyor literatür bilgileri var tabi bunları okuyup özünü çıkarmak hakikaten çok zor ben ancak bu kadar yapabiliyorum daha iyisini yapmak isteyen kendisi yapacak ben sadece bir yol göstermeye çalışıyorum şimdi felsefi düşünme hakikaten sistemli düşünmedir felsefi düşünmeye kadar ki düşünmeler sistemsiz düşünmeydi bu nedenle ee, felsefi e, çoğunluğu o, yani tesadüfen sistemli düşünmenin süzgecinden geçenler oldu. Ama çoğunluğu o elekten, süzgeçten aşağı düştüler hı hı. ve geçersiz sayıldılar. Evet. Asıl Hristiyanlığın işte Hz. İsa'nın sıfırda doğması, otuzda peygamber olması 33'te ölmesi, 3 yıl peygamberlik yapması ve kendisinin Tanrı'dan bir vahiy getirdiği iddiasının olmaması ve onun vefatından 60-70-80 yıl sonra e, İncil'lerin e, havarileri tarafından deniyor yazılması ve onların da öğrencileri tarafından yazılması ile İncil'ler oluşuyor ilk birinci asır ikinci asır Hristiyanlığın formülasyonu yapılıyor ortaya bir paradigmalar konuyor ve üçüncü asırdan itibaren e, Hristiyanlığın üzerinde teolojik dediğimiz, dinsel dediğimiz bir düşünme başlıyor ve bu 1500 yıl sürüyor bu 1500 yıl aslında dinsel düşünme eskinin tekrarı ve eski malzemenin işlenmesi e, yap, nin yapıldığı bir dönemdir. Bu insanın hayatında da var benim e, çeşitli bilim dallarından tespit edebildiğim kadarıyla yetişkinlik evresi 20-30 yaş arası bir dönem. Bu dönemde hakikaten Öyle 15-20 yaş arasındaki sorgulayıcılığı, delikanlılığı, pek bir şeyi tanımaması hı hı. ki ilk felsefi dönem olabilir o. Bu dinsel düşünme döneminde biraz daha durgunluk, durağanlık ve eskiyi tekrar ele geçirip onu tekrar değerlendirmekle geçirilen bir dönem oluyor 20-30 yaş arası bu da insanlıkta 1500 yıl sürmüş oluyor daha önce de söylemiştik dinsel düşünme tanrısal düşünmeden farklıdır hı hı. tanrısal düşünmede sadece tanrı vardı tanrının sıfatları nitelikleri ve fonksiyonları vardı fakat dinsel düşünmede e, tanrının da içinde bulunduğu bir unsur olarak daha pek çok e, unsurun da din olarak e, görülüp ele alındığı bir dönemdir. Melekler, öbür dünya, cennet, cehennem, işte dua, tapma, ibadet, e, tövbe gibi konular. Dinler olmadan önce tanrısal düşünme vardı, dinlerle birlikte dinsel düşünme. Tabii, e, tabii yani. Zaten bu Semitik dinleri ilk formüle eden Yahudiliktir yani hı hı. İbraniliktir Tevrat'la beraber Prototip odur Diğer bütün tip dinler Onu izlemiştir Sistemi ilk o koymuştur hı hı. Hakikaten ilk Sistem koymak çok zor bir iştir Efendim Onlar da tabi ki Daha önceki insanlığın Milyonlarca yılda ürettikleri bilgilerden, fikirlerden yararlanarak yaptılar ama öyle veya böyle ortaya bir sistem koydular. Ortaya sistem koymak hakikaten çok zor bir iştir. Sistematize etmek çok zor bir iştir. İbadetleri sistematize edeceksiniz, bir kutsal kitap oluşturacaksınız, bir teoloji, bir paradigma, bir felsefe, bir nazariye konsept koyacaksınız oraya ortaya bunlar tamamen e, kafa iste, isteyen işler düşünen insanların olması gerekir hı hı. o dönemde onlarda vardı bu evet bunu da yaptılar evet hocam bu arada ara ara vasfak numaramızı da ekranlara taşıyoruz e, oradan da görüşlerinizi belirtebilirsiniz bunu söylemişken de çok fazla teşekkür var. Size de ileteyim. Hı hı, e, soruları da sizlere iletmeye çalışıyorum. Hı hı. Çok fazla da teşekkür var. Araya girmiş olayım ama hı hı. onu da size belirtmek isterim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hakikaten beni de telefonumu bulup okuldan arayan akademisyen arkadaşlar, tıpçılar, biyologlar, psikologlar, ant arkeologlar, antropologlar. Hı hı. Evet, okulda. E, hatta hastanelerde çalışan sosyal hizmetliler çok teşekkür ediyorlar hocam diyorlar hakikaten bir açılım sağlıyorsunuz hatta bu sosyal hizmet hastanesinde çalışan bir tane işte Adıyaman'da ona da buradan selam göndereyim ben de hakikaten bu biz olaylara yani bu konulara felsefi açıdan bakıyoruz hı hı. Her şeyin ilgili bilim dalına göre tanımlaması farklıdır. Mesela bilinç kavramını alalım. E, biyolojiye göre farklıdır, psikolojiye göre farklıdır, felsefeye göre farklıdır. Biz felsefeye göre yapıyoruz. Zaten felsefe e, bilimin gittiği yolu açan dozerdir hakikaten felsefe olmasa bilim de olmazdı olmadı da zaten biraz sonra göreceğiz akılcı düşünme çıktıktan sonra bilimsel düşünme çıkabildi ve felsefede şu iddia da yoktur yani son nihai kesin doğru budur iddiası yoktur sürekli daha iyiye nasıl gidilir onun eksersizleri yapılır felsefede bunu yapmadaki amaç e, toplumun özellikle kafa katmanının e, aklının çapını genişletmek ve onların e, alanlarında icatlar yapmalarını sağlamaktır. O nedenle biz e, bunu yapabilirsek bir kanal açabilirsek bir yol e, yola bir kepçelik e, bu dozer vurgusu yapabilirsek hı hı. ne mutlu bize. Evet. Soru sormaya gelince ona da biraz değinmek istiyorum. Aslında insanlarımız başkasına fazla soru sormasın. Soru sormak yani iyidir de öyle bir soru, iki soru sorup ya yani da bir cevap almakla e, hayatlarını düzenlemesinler. Hı hı. Şunu bilsinler ki herkes algıladığını söyleyecektir. E ne kadar algılayabilmiştir? E, o nedenle herkese tavsiyemiz şudur. Kendin oku. Yani ortalıkta o kadar çok döküman malzeme var ki internet herkesin cebinde boşu boşuna lak lak ha ha ki ki yapacağına, yapılacağına değil mi? Cep telefonuna, internete bakılsın bir kelime yazdınız mı onunla ilgili bir sürü bilgi geliyor. Evet. O nedenle dini de dahi, dini dahi böyle ale sistemleriyle de yaşamamak gerekir. Herkes şunu bilsin ki nasıl algılıyorsa öyle yaşasın Allah onu öyle kabul edecektir. Evet. Yoksa başkasının algısının dinini yaşıyorsun, başkasının dinini yaşıyorsun demektir. Şimdi ben bakıyorum Kur'an-ı Kerim'de hakikaten. Yani günlük hayatla ilgili, ibadetlerle ilgili öyle pek çok teferruat yok. Şöyle yaparsan bozulur, böyle yaparsan bozulmaz diye. Hı hı. Bu mevzuatlar hep daha sonra yine dediğimiz gibi Yahudilikten ve Hristiyanlıktan alınarak sistem taklidi yapılarak düzenlenen şeylerdir. Hı hı. Ben inanıyorum ki Kur'an'dan anladığım kadarıyla bir kişi samimiyetle, ihlasla ne kadar biliyorsa o kadar ibadetini yapması ve dinini uygulaması, başkasına sorarak, başkasının algısını yaşa, alarak yaşamasından daha değerlidir Allah katında. Evet zaten bir kitap var diyorsunuz, Aç. Oku oku, oku, oku, şey kendini Oku önce anlamasan bir daha oku Bir Hı -hı. daha oku bir gün anlayacaksın E ama bakın Bu toplum bin yıl oldu Müslüman olalı hala İslam'ı Öğrenemedi neden Bin yılda öğrenilmez mi Yani toplum öğrense onu Ondan tevarüz edecek gelecek nesillere Hala televizyonlarda Ya başka yerde ya Hatta işte hocalara Alef var soruyoruz Bir cevaplık olur olmazla bir türlü oluşamıyoruz yani. Ve ortalıkta dindarlık da görülmüyor. Çünkü onunla oluşulamıyor. Eğer zihinsel işlem yapılmazsa bir şeyle onunla oluşulmaz. Mümkün değil. Her seferinde soracaksın, unutursun. Kulaktan giren, bir kulaktan çıkacak. Onun için bu ale fetva gibi sistemler vücuda dışarıdan vitamin vermek gibi. Yani Tıpçılar söylüyor dışarıdan sürekli vitamin alırsan vücudun vitamin üretme mekanizması tembelleşir ve vitamin üretmez. Sürekli dışarıdan alacaksın. Ama bir süre dışarıdan hazır vitamin almazsan, vücudun işleyerek vitaminini çıkaracağı şeyler yersen vücudun onu bir süre sonra kendiliğinden yapacaktır. Kişiler de öyle yapacaklardır. Onun için fazla soru sorulmasını tavsiye etmiyoruz. Şimdi bu dinsel düşünme hakikaten çok uzun bir süreç. 1500 yıl ama bu günümüzü, bugünü bu dinsel düşünme doğurmuştur. Zaten tahtadaki düşünüş biçimlerinin bir öncekisi bir sonrakisinin ana babasıdır. Hepsi bir sonrakisini üretmiştir aslında. Burada Bunları birbirinden Çok da farklı Göstermemek lazım Ama aynı da gösteremeyiz Tıpkı ana baba ile Çocuğu ne kadar birbirine benzer hı hı. Ne kadar farklı ise Öyle bir şeydir evet. Bu 1500 yıl e, Kitabımızda Onların detaylarını verdik Fakat burada Önemli olan bazı noktalar var O da şudur bu dinsel düşünmeden sonra gelen düşünüş biçimi 18. asırda akılcı düşünme biçimidir. Buna aydınlanma çağı da diyoruz. Bu e, akılcı düşünmeyi üretenler din adamlarıydı. İlahiyatçılardı. Hristiyan ilahiçe, Yahudiler de var içlerinde. Teologlardı. Teologlardı. Teoloji, yani dinsel düşünmeyi biraz kısaca gene tanımlayayım. Dinsel düşünme bu 1500 yılda, teolojik düşünme, hani bir sefer çıktı ya o felsefi düşünme, o çıktıktan sonra gerçi yatsındı, bastırıldı, engellendi ama o aslında damgasını vurmuştu, etkisini göstermişti. O felsefi düşünmenin çıkışından sonra gelen bütün entelektüel hareketler ve çalışmalar artık kendilerini bu felse felsefi düşünmenin aklı olan logosla rasyonalize etmek zorunda kaldılar. Rasyonel göstermek zorunda kaldılar. Bu felsefeye uydurmak zorunda kaldılar. Hı hı. Bu dinsel düşünmede de öyle oldu. Felsefe alındı, dinin hizmetinde kullanıldı. Dinin rasyonelleştirilmesi, akliyleştirilmesi, mantıki gösterilmesi doğrultusunda kullanıldı. Fakat tabi burada bu 1500 yıllık dönemde Katolik Kilisesi dediğimiz kurumsal bir organ vardı. Bu hem devlet yönetiyordu, hem dini yönetiyordu, hem de o günün aslında e, teolojik e, sistematizasyonu yapıyordu. Onlar şartlı düşünmeye izin veriyorlardı. Tümden gelimci düşünme dediğimiz şartlı, e, güdümlü, e, yani kilisenin varlığını sürdürecek düşünmelere müsaade ediyorlardı. Diğerlerini etmiyorlardı. Fakat bu düşünme öyle bir şeydir ki bunu yaptığınız zaman artık kendinizi e, sınırlayamıyorsunuz. İmarlı, parselli e, arsa yapamıyorsunuz. Hı hı. Efendim bu düşünmeyi yaparlarken bazıları önce tek tük Yine o kilise teşkilatında çalışan ruhban sınıfı, rahipler, papazlar, din adamları gizli ve kaçamaklı e, sınırı aşan o sistematik katolik kilisesi teolojisini aşan düşünmeler yapmışlardır. Onlar da bir taraftan birikim oluşturuyorlar ve bu da gıdım gıdım 1500 yıl sonra e, bizim akılcı dediğimiz düşünmenin doğmasına sebep oluyorlar. Evet. Şimdi bu güzergah bize şunu gösteriyor. 18. asra kadar dünyanın her yerinde dinsel düşünme var. Başka terminoloji de yok zaten. Her şeye din deniyordu. Ve bütün toplumlar dinsel idi. Ha, o unsurların çoğu belki de din ile alakası yoktu ama her şey din kılıfının içine doldurularak arkasına da tanrı gücü konarak insanların üzerinde etkinliğini sağlayıp insanları gütmek niye gitmek sömürmek niye sömürmek işte emperyalistlik yapmak hı hı. E, haksız kazançla kral hayatı yaşamak bütün hedef buydu ve bunu yapıyorlardı Şimdi oradan bakınca dinsel e, toplumları dinsel toplumları bu çok önemlidir. Dinsel toplumları akılcı düşünmeye yani çağımızın düşünme biçimine ancak ve ancak o kısır döngü teolojik anlayışı aşmış ilahiyatçılarla mümkündür. Onun için tek tük de olsa o var olduğunu gördüğümüz zaman onların kıymetini bilmemiz lazım. Aksi takdirde o toplum patinaj içerisinde yok olup gidecektir yani. O nedenle öncelikle dinsel toplumlarda eee bu kısır döngü e, antik dönemin fikirleriyle e, inşa edilmiş ve felsefe ve bilim nazarında hiçbir değeri olmayan fikir ve bilgilere din adı vererek efendim toplumları e, geri bırakmaya ancak ve ancak onları aşmış olan ilahiyatçılar e, yapabilir, ileri götürebilir, onu aşabilir. Hı hı. O nedenle ilahiyat alanında felsefe çok önemlidir. Hı. Bu felsefe, felsefe tarihi değildir. Felsefe tarihi, felsefenin dedikodusundan ibarettir bir yerde. Aristo ne dedi, Efratun ne, ne zaman öldü? Hı hı. Kişilerle meşgulüz gene oradan yani felsefe tarihi bir yerde tanrısal düşünmenin de bir devamıdır. Bize pratik uygulamalı felsefe lazımdır. Pratik uygulamalı felsefe nasıl yapılır? Şimdi yani soralım, filozoflar nasıl felsefe yapıyorlar? Ben bir e, programımız bunun üzerinde ileride gelecek bunları anlatacağım. Hı hı. Ama hakikaten Bunları tespit etmek çok zor bir iş. Böyle didik didik okumanız gerekiyor e, filozofların eserlerini ki nasıl felsefe yaptığını görebilesiniz. Çünkü açıktan söylemiyor ben şöyle felsefe yapıyorum diye. Evet, İnsan düşünmenin en büyük özelliği tartışma yapmaz. Sorgulama yapmaz, savunur. O nedenle üçü bir arada deriz, nescafe gibi, hı. üçü bir arada. Yargı, hüküm, infaz. Dinsel düşünme. Dinsel ne? düşünme budur, bu idi yani, böyle oldu. Hı hı. Yargılar, hükümlerin infaz eder, üçü bir kişide. Felsefi düşünmede yargı, hüküm, infaz yok, sorgulama var ve savunma da yoktur. Hocam tahtaya da yazdık bir sözünüz var. Ee, Bilim, bulgular, felsefe, soygular, din ve dogma savunur. Evet, çok güzel. Tebrik evet. ediyorum. Hakikaten öyle. Şimdi insanlar hangi düşünmeyi yaptıklarını test etmek istiyorlarsa bu cümleyi yazsınlar, sürekli bunu okusunlar. Hı hı. Bilim ve felsefe bulgularını ortaya koyar, hiç savunmaz. Kabul ettirmek için de hiç uğraşmaz. ha ama dinsel düşünme hep kabul ettirmek için uğraşır. Niye uğraşıyorsun kardeşim? Eğer bu insanlığın hayrına ise bırak onu insanın özgür iradesine. O iradesi onu algılıyorsa, kabul ediyorsa yapsın. Niye zorluyorsun? Zorlamada mutlaka kişisel menfaat vardır. Dayatmada mutlaka kişisel menfaat vardır. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Hz. Peygamber'e söylüyor. Sen sadece anlat. Sen onların üzerinde bir baskılayıcı despot değilsin. Emrentibim seytir yani. Değilsin diyorsun. Sadece anlat. Çünkü kişisel çıkarın yok bu işte senin. Eğer dayatıyorsa birisi bir şeyi, bilelim ki onda o kişinin kişisel çıkarı var ve böyle üçü bir arada olan insanlardan da uzak durmak lazım hmm. evet üçü bir arada kanserojendir yargı cüm Kanser infaz bunlardan tabii, tabii. <gülüyor> kanserojendir mutlaka uzak durmak lazım o kişi de kanserojendir şimdi biraz da kısaca böyle magazin de yapalım tabii. Arada evet, <gülüyor> tabii yani. hocam. ben Kemal Sunal'dan rahmetliden söz etmek istiyorum 30-40 yıl önce ruhu şad olsun diyorum, saygılar sunuyorum, rahmetle yad ediyorum. 30-40 yıl önce çektiği filmlerin bugün halen ve daha yüksek dozajda toplumumuzda var olduklarını görüyoruz. Özellikle ben bu Deli Deli Küpeli diye bir filmi var. Hı, evet. Bunu halkımızın izlemesini ama düşünerek izlemeden, dikkatle izlemesini sonra da üzerinde düşünmesini tavsiye ediyorum. Aslında çok düşünmeden izliyoruz. Hep böyle komedi diye düşünerek Hı. gülme amaçlı Hı. daha çok izleniyor aslında ama şimdi daha dikkatli izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ben de <Gülüyor> İzleyeceğim en kısa zamanda tekrar Hocam burada bir kaymakam vardı değil mi? yani Daha doğrusu Kardan e, kapalı diyor Onlara girmeyelim. Ha, girmeyelim Çok şey var sadece dini bölümüne değil Bütün bölümlerine evet. e, Dikkatle baksınlar Efendim e, Bu algılama iki türlüdür insanda hı hı. E, Bunu da bu arada bir ders Olarak anlatalım patosla algılama yani duygularla algılama vardır bir de logosla algılama vardır düşünle akılla algılama bunları logosla algılayarak izleyelim duygularımızı tatmin etmek için değil hı hı. gülmek için ve ağlamak için değil bakın duygularınızı tatmin ettiğiniz zaman iş bitmiştir hiçbir şey yapmazsınız Şimdi kızdığınız zaman mesele ağlamayın. Ağlarsanız pişmiş e, suya soğuk su pişmiş yemeğe soğuk su katmak gibidir. Hmm. Kızdığınız zaman ağlamayın ki içinizdeki efendim istek arzu o işi yapmada kaybolmasın. Ağladığınız zaman o kaybolur. Sevdiğiniz bir şeyi izlediğiniz zaman, duyduğunuz zaman da gülmeyin, neşelenmeyin ki onun da şeyi sizde o anda biter kaybolur. O nedenle duygulara hitap eden eğitimlerin hiçbiri sonuç vermiyor. Bugün biz her şeyimizi duygulara hitap ederek öğretmeye çalışıyoruz. On içinde hiçbir şey öğrenilmiyor. Dini de öyle öğretiyoruz, ahlakı da, eğitimi de, her şeyi öyle öğretiyoruz. Düşünlere hitap ederek öğretmek lazım. Hı hı. Düşünlere hitap etmek zordur, uzun zaman ister. O nedenle çocukları terbiye ederken, duygularına hitap ederek terbiye etmemek gerekir. Duygulara ne hitap eder? İki şey ya kazanç ya kayıp bu çocukluk işidir ve animal işidir ödül ve ceza bunlarla çocuk eğitilmemelidir hele büyükler hiç eğitilmemelidir ama biz 7 yaşındakine nasıl eğitim veriyorsak 70 yaşındakine de aynı veriyoruz çünkü yok bilgimiz yok yani bu işlerden sorumlu olanlar bilmiyor bu kadar bu kadar şey yanlış yapılıyor ki e, hep bilgisizdenlikten kaynaklanıyor. Mesela burada yeri gelmişken hani söyleyeyim. Şimdi yeni bir moda da çıktı. Bazı yerlerde görüyorum. Adam camide Kur'an okuyor. Kur'an okuyor. Hoparlörlerle dışarı veriyor. Bakın nereden nereye geliyor. Bu da oraya gelecek yani. Bilgisizlik. Halbuki bu günahtır. Çünkü yani ne Kur'an-ı Kerim dinliyoruz, ne İslam hukuku dinliyoruz. İkisine göre de şey, günah. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? A'raf suresinin efendim 247. ayeti olacak herhalde. وَيْذَا كُرْيَ Kur'an, فَاسْتَمِعُ لَهُ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin diyor. Bakın dinleyin diyor. Arkasından da فَيَنْسَتُوا Susunuz diyor. Devamla لَا لَكُمْ Belki merhamet edilirsiniz. Şimdi Kur'an okunduğu zaman herkesin onu dinlemesi farzdır fıkıh kitapları bu ayeti kerimeden hareketle Kur'an-ı Kerim okumak sünnettir. Yani farz değildir, zorunlu değildir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'i okumak zorunlu değildir. Ama okunan Kur'an-ı Kerim duyuluyorsa onu dinlemek farzdır, zorunludur. farzı ı ihlalde günahtır. Şimdi yani dışarıdaki insanların işi vardır, gücü vardır, meşguliyeti vardır. Ya da dinlemiyordur, dinlemek istemiyordur yani. Hı hı. Şimdi bu dinlememenin günahı kimin oluyor? Kimin olur felsefi mantığa göre? Hocanın olur. Ha, gördünüz mü? Bak nasıl çıkıyor oraya hı hı. tabii. Ha. Hoca hem kendini günahkar yapıyor hem de dinlemeyenleri günahkar yapıyor. Hı hı. Peki buna kimsenin hakkı var mı? Niye? Duyguyla hareket ediyor çünkü. Patosla hareket ediyor o hoca efendi. Hı hı. Kardeşim dinimiz patos dini değil. Logos dinidir. Düşünlere hitap eder. O nedenle camiyi kendi stüdyon ve e, sahnen olarak görüp kendini pazarlayacağım diye bir sürü insanı günaha sokamazsın. Hı hı. Bu ayeti kerimeyi Öğreneceksiniz kardeşim. Tamam mı? Öğreneceksiniz. Bunun İslam hukukundaki hükümlerini de öğreneceksiniz. Öyle yapacaksınız işinizi. Şimdi buradan gelelim bugün yanan hastaneye. Evet hocam. Bugün öyle bir vaka yaşandı. Taksim'de Siz bayağı büyük bir yangın evet. evet. Bayağı büyük bir yangın çıktı. Taksim'de kardeşim, ilk yardım hastanesinde. Kardeşim bütün bunların sebebi işin Çağımız akılcı ve bilimsel düşünme biçiminin gereklerine göre yapılmaması. <Gülüyor> Ey toplum size söylüyorum bakın bu düşünme işini temelde ihmal etmeniz özelde çağdaş akılcı ve bilimsel düşünme biçiminden kaçmanızın faturasını Hepimiz her gün ödüyoruz. Hı hı. Geçen gün Rusya'da doğacağın bir alışveriş merkezi kafa, büyük bir yangın çıkmış. Aynı Neden kaynaklanıyor? Yani Nasıl örneklendirebilirsiniz bunu? Efendim burada çağın niye Avrupa'da olmuyor bunlar? Bakın o binada kesinlikle ateşe dayanıklı malzeme kullanılması gerekiyorken hı hı. kullanılmadı. Çalacak diye. Çalacak diye çalmak. Bunun üzerine dair bir program yapacağız. Ama ben web sayfamda bunlarla ilgili elimden geldiğince bazen yazılar koyuyorum. Ulusal Demokrasi Enstitüsü.org diye. Ama bunlara toplumdur demesi lazım. Bilakis toplum da ona benzin taşıyor. Ne olacak diyor. Kardeşim bu çağda demokraside toplumdadır bütün yetki. Yani demokrasiye niye halk yönetimi denmiş? En büyük denetçi halk olması gerekir. Ama o denetçiliği yapabilmesi için bu düşünüş biçimlerinden geçerek geçmiştekini bırakarak bugünküne ulaşması şart. Yoksa her gün fatura ediyoruz. Can ve mal faturası yani. Malı bıraktık can ödüyoruz. Şimdi üzülüyorum. Dört tane e, dört kişi bir akademisyen Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde meslektaşlarını vurdu. Dört kişi hayatını kaybetti burada. Bunun için ne dersiniz? Yani kafa katmanı diyorsunuz ya siz. Evet. Kafa katmanı da böyle bir şey yapabiliyor. Böyle bir evet. cinayet işleyebiliyor. Böyle bir evet. vahşet yapabiliyor. Ne dersiniz? İşte bu ülkenin problemi burada. Ee, kafa katmanı görevini görmüyor. Hiç kimse görevini yapmıyor. Birincisi bilmiyor ve o kadar çok bilgisizlik var ki hiç kimse bir şey öğrenmiyor. Ben eğitimdeyim. Üniversitedeyim. Üniversitede görüyorum. Oradan ortaokul, ilkokul, liseyi görüyorum. Hiçbir şey öğrenilmiyor. Kimse de öğrenmek istemiyor. Öyle bir megalo agnoya dediğimiz geçen haftalarda büyük cehalet durumu var ki bu ülkede. Kardeşim Allah muhafaza bir gün toptan yok olacağız diye korkuyorum ama oraya gitmeden vatanı çok seviyoruz diyoruz ya araştırmalara baktım vatanımızın büyük çoğunluğu yabancılarda ekonomisi yabancılarda işletmeleri yabancılarda madenleri öyle petrolleri öyle Efendim bankaları öyle her şeyi öyle. İşte burada da hocam aslında duygusal olarak düşünerek vatanımı çok seviyoruz diyoruz. İşte e, tabiri caizse vatan, millet, sakarya, sevdası, edebiyatı denir ya e, akılcı düşünmeden e, daha fazla duygularla hareket ediyoruz vatan konusunda da. Duygu olduğu zaman e, animallık devreye giriyor. Hı hı. Animallıkta da en büyük kötülük kötü animallık teknolojik animallık. Bu çağda teknolojik animallık kadar tehlikeli bir şey yok. Çok yoktur. çok çok felaket hocam. Evet. Yani ne var ne yok para. Hı hı. Başka bir düşünce yok yani. Şimdi bakın ileri dünyada da işler parayla dönüyor. Ama bir nüans kadar bir e, farklılık sonuçları öyle büyük değiştiriyor ki bakın orada İş yapmak için para yapılır. Burada para yapmak için iş yapılır. Dolayısıyla sonra parayı yapsan ne olacak yani? Hadi 5-10 milyon tamam yaptık. Geçim için, ihtiyaçlar için. Daha fazlası eğer kapitalist, sanayici, işletmeci değilsen o para senin değil ki. Bankalarda duracak. Bankalarında, temeli başka yerlerde. Oralardan buralara tekrar e, yüksek faizlerle kredi verilecek. Hı hı. O nedenle bu e, dinsel dön düşünme döneminin de bir parçasıdır. Kişisel iş yapma ekonomisi bu 14. asırdan sonra Burjuvazi'ye dönüşür. Rönesans'la beraber 17-18. asırdan sonra da kapitalizme dönüşür bakın kapitalizmle e, kişisel iş yapma ekonomik sistemleri arasında şöyle bir önemli fark vardır kapitalizmde büyümek vardır kişisel ekonomilerde zengin olmak vardır büyümek yatırım yapmakla olur yani kapitalist sistem her yıl yatırım yapmak zorunda çünkü ülkede her yıl gelen yeni istihdam iş gücüne istihdam sağlamak işletmelerin görevidir. Devletlerin veya hükümetlerin değildir. Hı hı. Ancak hükümetler tedbirler alır, teşvikler verir. Fakat kişisel ekonomi yapma döneminde yatırım diye bir şey söz konusu değildi. Nereye yatıracaksın? İş sektörleri yok. Ama endüstri devrimiyle beraber iç sektörleri çoğaldı ve her sektörde ne yapılmaya başlandı? E, yatırım ve büyümeye başlandı. Şimdi geçelim biz gene e, şeyimize asıl e, rayımıza geçelim. Hı hı. Şimdi bu 18. asır yine dinsel düşünmenin bitip e, akılcı düşünmenin başladığı dönemde üç tane büyük devrim yapılıyor. Bu 1500 yıllık gizli kaçamaklı e, canlarını vererek yapılan e, düşünmeler sonucunda üç tane büyük devrim yaşanıyor. Bu devrimler çok önemlidir. Birincisi Endüstri Devrimi, hı hı. öbürü Aydınlanma Devrimi, öbürüne de Fransız, Fransız. Devrimi deniyor ama Fransız devrimi insanlık devrimidir. İnsan hakları devrimidir. Hı hı. Eşitliğin insan haklarının e, egemen olduğu bir devirdir. yani hı hı. O açıdan çok önemlidir. Şimdi bu 18. asır dinsel düşünmeden çıkıp akılcı düşünmeye geldiğimiz zaman, 18. asır oluyor, burada her şey tamamen değişiyor değişimin temelini şöyle formüle edebiliyoruz işler koldan kafaya geçti artık o zamana kadar bütün işler tanrı vergisi doğal bedenle yapılıyordu doğal malzemelerle yapılıyordu iletişim ulaşım, tarım savaş her şey İnsan sırtında, insan ayağıyla, insan vücuduyla, kolla yapılıyordu. Artık 18. asırdan sonra işler koldan kafaya geçti. Artık kafayla üretilen teknolojik dediğimiz ürünlerle ürünlerle iletişim, ulaşım, savaş, imalat, tarım, işte endüstri yapılır oldu. Dolayısıyla bu 18. 18. asrı ve ondan sonrasını ondan sonrasında üretilen bütün sistem, kurum, kuram, değer ne varsa çok iyi öğrenilmeli ve uygulan, onunla oluşulmalı ve onlar uygulanmalıdır. Aksi takdirde çağ dışı kalınacağından dolayı çağ dışı kalınacağından dolayı, dolayı toplumunuzun karnını bile doyuramayacaksınız. Yapabileceğiniz tek şey kalıyor çarkı döndürmek için o da miras yedilik. Dedelerimizin zamanında Allah vergisi kolla bedenle savaşarak edindikleri arazileri satarak yemek. Ama hazıra da daha dayanmaz denir değil mi? E dayanmayacak tabii. Bitti. Ne satacağız? En son şeker pancarına geldi sıra. Pancar satacağız. Fabrikalarını, arazilerini. Niye? Neden? Çünkü para kazanarak geçinemiyor bu ülke. Neden para kazanamıyor? Çünkü kafası yok. Çünkü bütün para kazanmalar kafasal düşünme işlemiyle yapılan icatlarla kazanılıyor. Sizin bir tane icadınız yok. Başkazının icatlarını alarak onların üzerinde yok inovasyon, yok renovasyon uydur kaydır montajlarla tereciğe tere satarak para kazanacaksınız. Bu mümkün değil. Şimdi bu çağdaşlaşma yani güncelleme diyoruz ya. Hı hı. Önce güncellemeyi yapabilmek için. Önce günceli bilmek lazım. Günceli bilen yok. Yani güncel hukuk nasıl? Güncel ahlak nasıl? Güncel din anlayışı nasıl? Bakın ileri dünya bu aşamayı yaptığı zaman 18. asırdan sonra yeni bir fazla geçince Değişime uğrayan algıların başında eski geçmiş dinsel algıdır. Kimse dini bıraktığı yok. Hı hı. Ama artık insanın aklının bu çapı o geçmişteki e, din dedikleri şeylerin din olmadığını tespit etti. Onun için de o teolojik malzemeyi, Orta Çağ'ın teoloji çöplüğüne atmış durumda. Şimdi tamamen bugünkü akıl çapının zihninin, düşünüş biçiminin formüle ettiği bir din anlayışında. Kardeşim öbür türlü 5 bin on bin sene önceki insanın akıl çapının düzenlediği formüle ettiği Din anlayışıyla devam ediyorsun. Yani bu çağa ayak uydurmak bir bütündür. Bir konuda uyalım öbürüne uymayalım. Hiçbirinde uyuyamıyorsun zaten olmuyor. Bu akordu tümden yapmak gerekiyor. O nedenle şimdi geçenlerde kandillerde cami kandilde camileri dolaştılar. Büyük camileri daha önce tıklım tıklım avluları dahi dolu olan camilerin boş olduklarını dolmadıklarını söylediler bunun sebepleri araştırılıyor soruluyor ne oluyor millet dinden mi uzaklaşıyor diye hı hı. uzaklaşıyor ama e şimdi cevaplara baktım hiçbiri bir bilimsel ve felsefi temele ve kritere dayanmıyor söylenenler Bunların üzerinde bu ülkenin kafa katmanının durması, düşünmesi gerekiyor. Bu konuları ele alması gerekiyor. Ciddi bir şekilde. Böyle ayaküstü. Alev fetva ile, efendim, bir toplantı, bir dağılma ile bunlar halledilecek işler değil. Bakın şimdi burada bu konuda size ben Auguste Comte severiz, sevmeyiz yok, pozitivistmiş yok, bilmem neymiş falanmış filanmış. Freud'u sevmeyiz. O öyledir, böyledir. Adamların tespitleri gerçekleşiyor. Hı hı. Adamlar, Freud diyor ki kardeşim diyor bu zamana kadar ki bizim din anlayışımız insanlığın, çocukluk döneminin din anlayışı. Tanrı tasviri anlayışı, algısı çocukluk döneminin insanlığın, çocukluk döneminin tasviri. Hı hı. E bugün insanlık işte şu aşamaları görüyoruz. Yetişkinlik aşamasına gelmiş. Hatta tam yetişkinlik aşamasına gelmiş. En son aşamasını bakayım. Ne diyor orada en son aşaması? Yetkinlik aşama? evresi. Yetkinlik. Tam yetişkinliği de geçmiş. Yetkinlik insanın artık istediğini yapabilir. Daha önce Tanrı'ya atfettiği şeylerin çoğunu bugün insanın kendisi yapabilir hale gelmiş. Niye? Çünkü çocukluk evresinden yetişkinliğin sonunda ve yetkinlik evresine gelmiş. Arkasından devam ediyor. Diyor ki, hiçbir toplum ila nihaye sonuna kadar nasıl ki bir insan sonuna kadar çocukluk evresinde kalamaz, toplumlarında hepsi çocukluk evresinden çıkıp bu evreye geleceklerdir diyor. Bu Freud'un tespiti. Hı hı. Auguste Compton tespiti de şudur. Çağımız bilimsel çağdır diyor. O nedenle bütün insanlık bu geçmiş evrelerden geçecek ve bilimsel devreye ulaşacaktır bilimsel devreye ulaştığında en büyük tehdit altında olacak olan şey dindir. Ama hangi din? Eski din anlayışı. Çocukluk dönemi din anlayışı. Çağdaş din değil yani. Kesinlikle değil. değil. Bakın bu endüstri devrimi çok önemlidir. Endüstri devrimine hı hı. Kısaca değineyim. Hı hı, Ama vakit de geldi herhalde. Bir beş dakika sonra reklama çıkacağız. Ona kısaca değineyim. Hı hı endüstri devrimine neden endüstri devrimi dedi insanlık bu filozofların işi <gülüyor> bunu okuyacak okuyorlar ama biz bunlardan habersiz sadece onları reddederek yok sayarak zannediyoruz ki onlar yok oluyor hayır kardeşim onlar hükmünü icra ediyor ve seni içten içe etkiliyor sen zaten dışarıdan onun etkisi altındasın bütün hayatını fikirsel, bilimsel, teknolojik olarak, sosyal, siyasal sistemler olarak onun ürünleriyle zaten yaşıyorsun. Bu, bunun seni değiştirmeyeceğini, bitirmeyeceğini mi sanıyorsun? Kendini kandırmıyorsundur belki, biliyorsun sen ne olduğunu ama hı hı. yazık toplumları kandırıyorsun ve onlar da her gün böyle cayır cayır yanıyor işte. Şimdi endüstri devrimi demesinin sebebi burada şimdi Tevrat çok önemli bir kitap. Kimse yanlış anlamasın. Ben hiçbirinin burada savunmacılığını yapmıyorum. Hı hı. Çünkü felsefe savunmaz. Din savunur. Dokma evet. savunur. Ama biz o e, bilgilerin üzerinde düşünme yaparız. Bizim işimiz bu. Hı hı. 3000 bin sene önce Tevrat'a şöyle iki cümle konmuş ayet olarak. Burada insanlığın hedefi var. Her hafta aşağı yukarı insanlığın bu hedefine değiniyoruz hı hı. değişik açılardan. Evet. Bunun bilincine varmamız şart. Aksi takdirde kendimizi kandırır, yazık beni, ben bu ülkeyi acıyorum, üzülüyorum. Ülkeye, elimizden gidecek diye. Gitti zaten. Satarak, para ile gidiyor zaten. Eğer insanlığın hedefini bilmezsek, dank edip bu işin farkına varmazsak, her gün parça parça, leblebi gibi öleceğiz. Ama en sonunda toplumsal helak dediği Kur'an-ı Kerim'in bir akıbete uğrayacağız diye de korkuyorum yani. Hı hı. Çünkü çağımızın tehdidi çok güçlü bir tehdit. Bu da bilim hı. tehdididir. Hı hı. Ve felsefe tehdididir. Kafanız yoksa artık bu bedeniniz hiçbir işe yaramıyor. Ya savaşmak istiyorsunuz düşman yok ortalıkta. Cephe yok. Cephe yok savaşamıyorsunuz. Ki savaşta da artık kol da Beden de iş yapmıyor. Sadece bu parmak tetik çekiyor. Ama ileri dünya tetik de kullanmıyor. Parmak uçlarıyla oturduğu yerde online, <gülüyor> online dijital savaş yapıyor. <gülüyor> Tevrat şöyle diyor. Yaratılış, genesis, genesis e, tekvin e, babının, bölümünün, kitabının birinci bölümün 26. ayetinde şöyle diyor. Tanrı şöyle dedi: İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara bakın. Evcil hayvanlara, sürüngenlere yeryüzünün tümüne egemen olsun. Bakın, kendimize benzer. Yani insan ve Tanrı aynı. Aman aynı bölümün 27. ayetinde diyor ki Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. İnsan da Tanrı gibi yani. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsan da Tanrı oldu ha. yani. Bakın daha o zamandan Tanrı olma isteği var insan. Peki bu niçin? Onu da üçüncü kitabın 22. ayetinde açıklıyor. Diyor ki sonra Rab şöyle dedi Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Bakın suret olarak Tanrı ile aynı. Bir de bilgi olarak da Tanrı ile aynı oldu. Evet. Şimdi yaşam ağacına uzanıp meyve almasına Yiyip onu meyveyi alıp yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli yani suret biçim morfoloji ve bilgi olarak e, Tanrı gibi olan insanın Hatta Tanrı olan insanın Tanrıdan tek farkı ölümcül olması İnsanlığın hedefi de ölümsüzlük. Ölümsüzlüğü bulmak. Burada kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Ne kaldık. hocam devam evet. edelim. Şimdi buraya 3000 yıl önce koyduğu bu hedefi endüstri devrimiyle ulaştığına inanıyor insanlık. Endüstri devriminin felsefi açılımı şudur. Neden endüstri devrimi dedim. Dediler ki biz e, şimdi Tanrı'yı ikiye ayırmak gerekiyor. Ben Allah demiyorum çünkü Allah İslam'ın Tanrısı'nın <gülüyor> adıdır. Yahudiliğin Tanrısı'nın adı da Yahov'a'dır. Hristiyanlık <gülüyor> hala muamma olarak duruyor. Herkes merak ediyor. He. Ama genel e, cins isim olarak Tanrı diyoruz öbürleri özel isimli hı hı. Tanrı insanlık açısından aslında iki tanedir biri doğal şeylerin yaratıcısı olan Tanrı bir de insanın kurguladığı Tanrı var bu nicede son olarak açığa çıkan Tanrı öldü ki aslında binlerce yıl yani. felsefenin başlangıcı ile beraber bu konu konuşulur tartışılır, görüşülür ee, burada insanın kurguladığı tanrının bittiğini öldüğünü söylüyor bunun yerine insanın beşeri şeylerin yaratıcısı olarak tanrı olduğuna kanaat getirdiği hmm. için Endüstri devrimi. Dinler. Yani hocam hem e, görüntü olarak benzerlikten bahsetmiştik az önce. Şimdi bir de yeti olarak da mı benzemiş oldu Tanrı'ya Yeti yani olarak bu insanın yaptığı şeyleri atfettiği, yapıcı olarak e, kurguladığı, o Tanrı'nın öldüğünü söylüyor. Hı hı. Ama ortada bir evren var, eser var. Hı hı. muazzam mükemmel tam teşekküllü teşkilatlı mekanizması sistemi olan yani ürünler var objeler var insan hayvan işte ağaçlar hı hı. evren galaksiler bu doğal şeylerin yaratıcısı tanrı yaratıcısı olan tanrı tarafından yapıldığı halen de yadsınmış değil hı hı. kabul ediliyor evet fakat artık insanın bu beşeri şeylerin tanrısı olduğu da şey yapılıyor. Kabul Mesela bir şeyleri üretiyor olmakta yaratmak kullanılıyor ya. Doğru mu sizce bu? Yaratmak kelimesine takılmamak lazım. Çünkü bin yıl önceki kelam alimleri, hı hı. İslam kelam alimleri bile yaratmanın insan için dahi kullanılabileceğini hükme bağladılar. Çünkü İnsan için bu mutlaka mecazdır, mecazi anlamdadır demişlerdir. Hı hı. E, nitekim hakikaten halen insan, e, insan yaratamıyor, hı hı. E, biyolojik olarak yani. E, bir galaksi, evren yani doğal malzeme yaratamıyor hı hı. yani. Mekanizma da yaratamıyor ama beşeri olarak yaratıyor. Hani ona yaratma demek İslam kelamı açısından bir sorun yok. Hı hı. Hemen tepki gösterirler ya, yaratmak Allah'ın mahsustur diye. Böyle yani bir tepki işte. yani dini e, pratiğini yapan görevliler bile dini bilmiyor şu Araf suresi 204. ayetinde, Kur'an okunduğu zaman dinleyin, susun belki merhamet edilirsiniz. Yani dinlemezsen merhamet edilmeyeceksin demektir. Dolayısıyla bir sürü insanı niye şey altına bırakıyorsun? Bilmiyor. Yani İslam hukukunda da Kur'an okumanın zorunlu olmadığını Arapçasının yani sünnet olduğunu ama okunduğunda duyuluyorsa dinlemenin zorunlu ve farz olduğunu söylüyor. Bunları da bilmiyorlar. yani Bilgisizlik. Onu nereden bilecek? Dinlemiyor da zaten. Öğrenmek de istemiyor. Kendine göre uydurmuş, kurgulamış. Aslında kendini din yapmış. Kendisinin içinde bulunduğu yapıyı meşrulaştıran bir din uydurmuş. Hı hı. E bu dinde dinde yok. Ne Kur'an'da var, ne hadislerde var, ne de yok. İslam hukuku dediğimiz gibi temel kaynak, fıkıh. Orada var, yok yani. Hı hı. Neyse, şimdi bu tabi, bu gelişme, endüstri devrimi dinin tanımlamasını da etkiledi. Mesela, dua kavramını etkiledi. Dua kavramını. Ondan sonra ki dua biliyorsunuz Yahudilikte ve Hristiyanlıkta temel ibadettir. Temel ibadet duadır. <gülüyor> Tabi ki bu filozoflar zaten Tevrat ve İncil üzerinde Yahudi ve Hristiyanlık üzerinde yorum yapıyorlar. İslam üzerinde şeyleri yok. Yani pek uğraşıları yok. Yani onu kastetmiyorlar din dediklerinde. <gülüyor> Tanrı dediklerinde de İslam'ın Tanrısı Allah'ı kastetmiyorlar. Onun için Allah'ı genel Tanrı yerine kullanmak teolojinin kabul etmediği bir şey. Felsefe de kabul etmiyor onu. O nedenle duayı yeniden tanımladılar. Dediler ki bundan sonra insan artık teknolojik şeyler yaratıyor ya ürünler icat ediyor. Bundan sonra dua edeceğin zaman doğal şeylerin yaratıcısı olan Tanrı'dan doğal şeyler iste yağmur iste çamur iste ama para isteme çünkü para insanın ürettiği e, darphanede basılan bir şeydir insanın hı hı. ürünüdür onu insandan isteyeceksin Yine aynı şekilde doğal şeylerin tanrısından merkep iste ama Mercedes isteme dediler. <gülüyor> Çünkü Mercedes yani araba, araç, araba. otomobil insanın ürünüdür. Onun malıdır. Ondan isteyeceksin onu. Böylelikle e, dinin yeniden hani Tanrı ile ilişki de yeniden düzenlendi. Ya bunları okumak lazım. Tonlarca literatür var. Sen eski usulü hala devam ettireceğim diye uğraşırsan e, kadık kalıyorsun tabii. Evet. Bugün insanlık tabii motor icadı da çok önemli. Aslında e, endüstri devriminin temeli motordur. Motorun icadı. Bakın motor hareket ettiricidir. döcüdür. Şimdi evrende en önemli şey hareket ettiricidir. Bir hareket ettirici üretmek çok büyük bir iştir. Şimdi daha önce hareket ettirici olarak kalp vardı. Doğal hareket ettirici. Yani doğal şeylerin yaratıcısı Tanrı hareket ettirici olarak kalbi yaratmıştı. İnsan da ona alternatif olarak hareket ettirici bir arajman olarak neyi yaptı? icat etti. Motoru icat etti. Şimdi motoru icat edince düşünürler şöyle dedi. Yani insanın daha 3000 sene zaten Tevrat'a koyduğu o hedefini gerçekleştirdiğine kanaat getirmek için bir akıl yürütme daha yaptı. Dedi ki biz Tanrı'ya niye Tanrı dedik? Doğal şeylerin yaratıcısı olan Tanrıya bir malzeme ve hareket yarattığı için hı hı. E biz de artık hareket ve malzeme icat ediyoruz, o yaratıyoruz, zaman hocam üretiyoruz. insanın dil de insanlığın kalbi motor diyebilir miyiz? Tabi, tabi. Şimdi tabi gerçi motorun da pabucu dama atıldı, hı hı. hareket e, yaratıcı ol ettirici olarak dijit ve sinyali kullanıyor dijit ve sinyalle hareket e, yaratıyor buradan ki motordan çok daha hızlı gidiyor hı. çok daha ileri yerlere gidiyor 600 milyar kilometre uzaktaki yerlere aygıt gönderiyor oradan alıntılar yapıyor buraya getiriyor değerlendiriyor falan daha da ileri hı hı. gidecek yani. dolayısıyla insanlığın bunlar iki asır önceki şeyler aşamalar Hele bugünkü aşamaları okumakla da anlayamayız bile yani. Şimdi doğal şeylerin tanrısı halen var, devam ediyor. Hı hı. Bunu hiçbir felsefede yatsımıyor, yok saymıyor. Öyle ateizm, mateizm falan onlar da çok bilgisizce bu ülkede. Ateizm de e, tanrısızlık demek değil ki. Bir felsefi tartışmadır. Hı. ve tabi acaba tanrı olmaz olur mu? Hı. bunun tartışmasıdır Anladım. o nedenle felsefi tartışmalarla hayat düzenlenemez ta ki ne zaman onun açtığı yoldan giden bilim tanrısızlığı bulur o zaman ona kanaat getirecek ve karar verecek hı hı. onun için teizmde ateizmde de. Teist de ateist de. İkisi de agnostiktir. Çünkü ikisi de bilgiye dayanmayan bir şeyin e, iddiasını yapmaktadır. Hı hı. Tartışmasını. Bilgi yok çünkü. Anlatabiliyor muyum? İkisi de bilgisizcedir yani. İkisi de agnostiktir. Bilimin ispatlamadığı. Bu, tabii, bu çok önemli hı hı. bir felsefi şeydir. Şimdi bu söylediklerimizi sevsek de sevmesek de bugünkü insanlığın yöneten kafa budur. Bunu bileceğiz. Hı hı. Ee, sevmiyorsan tam zıttığını ama aynı derecede aynı sonucu veren, aynı hareketi üreten, aynı malzeme üreten iş yapacaksın. O yok, bu yok. Habire reddet dur. Ne oluyorsun da ülkeni yiyorsun. Hı hı. Kendi vücudunun etini yiyerek geçiniyorsun. Yani kendi ülkeni ama imar rantıyla ama başka rantlarla yemek demek kendi vücudunu yemek demektir. Bunu bilelim. Bunun bilincinde olalım. Bu bitecek, bitiyor. Ne yiyeceğiz ondan sonra? Birbirimizi yiyeceğiz. Evet, birbirimizi yiyeceğiz. Şimdi, geldik bu akılcı düşünmeden sonra bilimsel düşünmeye. Evet. Şimdi bu dinin jüri olmasını sordunuz ya. Evet hocam, o e, bir izleyicimiz kitabınızda okumuş. Evet. Biraz bahsedebilir mi dedi. Ben de arada size söyledim hatta. E, dinsel düşünmede jürelik nedir? Şimdi tabii bu e, dinsel düşünmeyi yapan teologlar, Dinsel düşünmenin sonuna doğru, akıllı düşünmenin öncesine doğru 16. 17. asırlarda teolog filozof çatallaşmasını ürettiler. Bu teolog yani bir insan aynı zamanda teoloji yapıyordu ama aynı zamanda da felsefe yapıyordu. Hı hı. Yani bir taraftan dinin şeylerini savunurken bir taraftan da onları sorguluyordu. Şunu bilelim ki sorgulama yoksa felsefe yoktur. Savunma yapılıyorsa o felsefe değildir. Hı hı. O teolojidir. O nedenle felsefe mutlaka sorgulamalıdır. Bunlardan önde gelen iki şahsiyet var. O teolog filozof çatallaşmasını doğuran, hı hı. sonra da salt filozofluğu doğuran harekettir bu. Başta Spinoza gelir. Spinoza Yahudidir. Yahudi olmasının özelliği şudur. Kutsal kitapları çok iyi bilir. Tevrat ve İncil'i çok iyi bilir. Ama bu kişi aynı zamanda hem teolog hem de şeydir. E, filozoftur. Din adamlarının yetişçi okullarda büyüdü herhalde. Tabi, tabii, tabii. E, Yani Çok önemli şeyleri var. Bu da diyor ki artık şey e, kutsal kitaplar bilginin kaynağı değildir. Onunla beraber biraz daha önce ondan William Dilbert diye biri var. Hı hı. Onun net cümlesini okuyayım. 16. asırda o şöyle diyor. 16. asırda bakın. Bugün daha bizde bunu söyleyebilen, bu aşamaya gelebilen pek kimse de yoktur. Yani teolog yoktur. Bilgiyi kutsal kitaplarda değil, objelerin kendilerinde aramak gerekir. Kutsal kitaplar gerçek bilginin kaynağı değildir artık gerçek bilginin kaynağı objelerin kendisidir. Ki bu, bu da deney ve gözleme dayalı araştırma ile bulunabilir. Çünkü onların tespitine göre kutsal kitaplar, yani Tevrat ve İncil'deki astronomiyle, jeolojiyle, insanla ilgili bilimsel denen ama bugüne göre bilimsel olmayan bilgiler Mitolojik dönemde, efsane, destan, masal üretilen dönemde üretilmiş mitoslar mutoslardır diyorlar. Hı hı. Hayalle, hayalle üretilmiş. Yani bir araştırmaya dayalı, araştırmaya dayalı çalışma ile hele de bugünkü bilimsel metot olan sistemli deney ve gözlemle bulunmuş bilgiler değildir. Bu çok önemliydi bu cümleler. Çünkü o zamanlar o zamanlar atın ağzında kaç diş var diye sorulduğunda hemen İncil'e bakalım diyorlardı. Halbuki yanı başlarında bir at var gidip açalım ağzını, açalım dişlerini sayalım denmiyordu. Hı hı. Niye? Çünkü deney ve gözlem yoktu. Hı hı. 18. 19. asırda bilimsel düşünme başlayana kadar... Bilimin metodu ki metot değildi, bilim yapma usulü deneme ve gözetleme idi. Deneme, işte su akıtırsın, bir çark döndürmeye çalışırsın, taşa atarsın, bir yere vurur, ne yapar? idi. Yani aletlerle ve cihazlarla değildi. Gözetleme de çıplak beş duyu organlarıyla, özellikle gözle, işte astronomik, olarak uzaya bakmak, insana bakmak, tabi yüzeysel içeride hiçbir şey göremiyorsun ki, görsen bile okuyamıyorsun. 19. asırdan sonra, bu 18. asırın filozofları Descartes'tir, Kant'tır, bunun gibi filozofların ortaya koydukları ortaya koydukları sistemli bilim metodu, bilim yapma metodu sayesinde 19. asırda sistemli bilim yapılır hale geldi. Hı. Ve o zaman da her şey değişti. E, metot deney ve gözlem oldu. Deney ve gözlem cihazlarla yapılandır. Ta 16. asırdan itibaren icat edilmeye başlanan mikroskop ve teleskop gibi aletlerle e, her şey insan vücudu da, efendim, uzayda daha böyle e, içine nüfuz edilecek şekilde görülebilir, araştırılabilir hale geldi. O nedenle 19. asırda da bilimsel e, düşünme başlıyor. Hı hı. 20. asıra geldiğimiz zaman, 20. asıra geldiğimiz zaman ikisinin toplamı olan akılcı ve bilimsel düşünmeye geçiyoruz. Ben ona bir örnek vereceğim biraz sonra, Sartre diye bir filozoftan. Hı hı. Burada akılcı ve bilimsel düşünmeyi bir tanımlayayım. Bir de bundan sonra dinsel düşünmeyle dindarlığı da birbirinden evet. ayırarak bir e, kendime göre, hı hı. yani kendime derken edindiğim bilgime, hı hı. fikir malzemesinden yaptığım okumaya göre bir berraklaştırmaya evet, Şimdi Beşeri düşünme evrelerinde en son yerdeyiz değil en mi? En son geldik, hı hı. evet. Şimdi bütün bunlar sorgulama çok önemli. Sorgulama yoksa ne bilim var, ne felsefe var, ne akılcı düşünme var, ne de ilerleme var. Savunma, unutmayalım, savunma aklı ve zihni büzüştürür, donuklaştırır, katılaştırır, taşlaştırır. Taşı da üfürmekle şişiremezsiniz, üflemekle de şişiremezsiniz. Ama sorgulama, e, aklı da, zihni de akışkan hale getirirse yel hale getirir, genişletir ve genişleyince akıl çapı da daha önce aklınıza gelmeyen icatları yaparsınız. Ama burada hocam sorgulamayla az önce bahsettiğiniz soru sormayı karıştırmamak lazım. Soru yine. sorma tabii. Bu soru sorma savunma için yapılan bir şey. <gülüyor> bu soru sorma ayrı bir şey. Sorgulama. Öyle midir? Değil midir? Neden öyledir? Böyle olamaz. Yani yoktur vardır sorgulayıp e, tabi sorgulamaz soru sorarak yapılır hı hı. Bir de meydan okuyarak okunarak yapılır ama cevap bularak yapılır evet. kendin bulacaksın hazır cevabı. cevap beklemez yani e, tabi başkasına sorarak olmaz bu kendin bizatihi hı hı. varlık olarak kendi ayakları akıl ayağı üzerindeki aydınlanmanın en büyük şeyi odur o detaylara girmiyorum çünkü çok uzun şey alır ama Aydınlanma, neden aydınlanma dendi ona? Ondan önceki döneme neden karan, karanlık dendiği için buna aydınlanma dendi. Hı hı. En önemli sebebi sorgulama, özgür düşünme, özgür sorgulama. Kişinin bireyin kendi iradesiyle ve aklıyla hareket edememe, ve bunlara müsaade edilmediği için karanlık çağ dendi. Ve insanlık karanlıkta kaldı, bir adım ileri gidemedi. Bu aydınlanma çağı sayesinde, yani akıl sayesinde sınırsız, güdümsüz, şartsız, başkasından taşımasıyla döndürlen döndürülen değirmen gibi değil, kendi içinden akan pınarla akıl yürütme yapıldığı için, o imkan elde edildiği için, o özgürlük elde edildiği için aydınlanma çağı dendi. Hı hı. O nedenle toplumlarına düşünmeyi engelleyen, yasaklayan herkes en büyük kötülüğü yapıyordur. Bunu ana baba da yapıyorsa yap kötülüğü yapıyor, yönetici de yapıyorsa en büyük kötülüğü yapıyordur. Mutlaka ileride tarihte onlara beddua okunacaktır. Bu kaçınılmaz hı hı. geçen hafta Büyük Frederik'ten bahsetmiştim evet. Kant'ın teşekkür ettiği tek kral. kral onlarca kral vardı Avrupa'da hepsine lanet okuyorlardı filozoflar bir tek ona teşekkür ettiler hı. neden? düşünmeye müsaade ettiği için evet. kardeşim işine yaramayabilir niye yarasın ki işine ama düşünmeye özgürlük şart Düşünmeye özgürlük vermeyen herkes tarihe gömülmüştür. Düşünmeye özgürlük veren herkes de tarihe kaydedilmiştir. Evet. Adını yazdırmıştır yani. Evet. Şimdi bu 19. asırda akılcı ve bilimsel düşünme şudur. 20. asırda 19. asır sadece bilimsel düşünme. Hı hı. 20. asır ve bundan sonrası şimdilik böyle yakında ne çıkar bilmiyoruz. Belki de teknolojik düşünme çıkacak. Akılcı ve bilimsel düşünme şudur. Düşünme yapmak istediğin konu üzerinde üzerinde düşünme yaptığın konunun ilgili olduğu bilim dalının o konu ile ilgili tespit ettiği bilimsel teknik bilgileri alıp onlarla düşünme yapmaktır. Dolayısıyla bugün bilimsel bilgi yoksa herhangi bir konuda, bu siyaset bilimi olur, sosyoloji olur, fizik olur, kimya olur, akışkanlar mekaniği olur, hukuk olur, din olur, teoloji olur, her şey olabilir. Ama o konuyla ilgili, ilgili bilim dalının tespit ettiği teknik bilimsel bilgileri alıp onun üzerinde sistematik akılla öyle hüday nabit kendiliğinden olan evetim pasosla yapılan bir düşünme değil sistematik mantık kuralları ile düşünme yapmaktır hı hı. Akılca bilimsel düşünme budur. Evet. Şimdi burada şunu söylemek gerekiyor. Çağımızda dinsel düşünme bitmiştir. Ama dindarlık bitmez. Bakın, dinsel düşünme ile dindarlık farklı şeylerdir. Nedir farklı? Bunu bilelim. Dindarlık sistemliliktir, düzenliliktir. Güzel olabilir. Der. programımız felsefe olduğu için olabilir diyorum. Din dersi olsaydı kesin olur derdim yani. Onun için hı hı felsefeye göre de halen dindarlık güzel bir şey görülür. Ama bu çağdan sonra yani bu, bu çağda ve bundan sonra her zaman dindar olunabilir. Fakat o dindarlık o çağın belirlediği insani değerlerin ölçüsüne göre olmalıdır. Daha önce itaate dayalı olan dindarlık bugün saygıya dayalı olmak zorundadır. Dolayısıyla insanın insana ve diğer varlıklara, hatta objelere bile, masaya bile saygı gösterilmesinin nasıl yapılacağını bugün öğrenmesi lazım. Öyle dindar olunabilir. Hı hı. Hocam aslında günümüzde mesela baktığımız zaman bir hayvana şiddet uygulanmaması gerektiğine bile din örneği gösterilerek insanlara anlatılmaya çalışıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Mesela diyor ki hayvanlara şiddet uygulama çünkü Allah onlar benim sessiz kulumdur der. Allah'ı öne sürerek. İnsan mesela bu kendi düşünemiyor mu? İlla bir e, dinden bir örnek vermemiz gerekiyor. Işte, bu dinsel düşünmedir. Ama şu an günümüzde bu var Dünya yani. bizde var. <gülüyor> İleri dünyada yok. Bizde evet. var. Düşünmüyor çünkü. Başkasının ürününü alıyor kendi yapısına uygun olduğu için alıyor ve kendi yapısını meşrulaştırmak ve değersiz olan o yapısına değer kazandırmak için kendi kapalı e, toplumu içinde değersizliğe değer e, kazandırmak için kendi değersizliğine değer kazandırmak için allah dini peygamberi kullanıyor. Halbuki demin söyledim. Dikkatli okuduğunuz zaman Allah, Kur'an-ı Kerim, hadisler, fıkıh, İslam hukuku, bunlar hep reddediyor yani. Hı hı. Bunlar da onlara değer vermiyor ki. Ama bizim beyefendi kendini jüri yapıyor, din yerine koyuyor, hatta aşağı aşağı tanrı yerine de koyuyor yani. E, bilim varken aynı zamanda çağdaş dinde mümkün o zaman, öyle mi? Yani Şimdi bilim bakın, hani bilimi dinin en büyük düşmanı gibi tanıttık ya, yani. Ona benzer bir şey söyledik geçmiş ya. Din geçmiş anlayışının, din anlayışında. Ama çağdaşta böyle bir şey yok. Evet, çağdaş din anlayışında. din anlayışında kadın erkek eşitliği yoktur. Hı hı. Yoktu. Evet. E bugün var. Hangisini yapacağız? Bakın, geçmiş insanlar kendi dönemlerindeki düşünüş biçiminin kriterlerine göre dindar olmakla sorumluydular. Hı hı. Bugünün kriterlerine göre dindar olmakla sorumlu değildiler. Allah da onları niye böyle bugünkü gibi eşitlikçi olmadınız diye sormayacak. Ama bugünün insanı da geçmişin kriterlerine göre değil, bugünün kriterlerine göre dindar olmakla sorumludur. Hı hı. Ondan hesaba çekilecek. Evet. evet. O nedenle dinsel düşünme ile, mitolojik düşünme ile, tanrısal düşünme ile yani 10 bin sene önceki Düşünmeyle bugün ve bundan sonra dindar olmak mümkün değildir. Olmuyor da zaten sonuç ortada. Hı hı. Çünkü apayrı bir dünya, apayrı bir ürünler, apayrı bir değerler, kriterler var. İletişim, iliş, ilişki biçimleri var. Bugün, o bugüne göre olacak. Biz bugünden sorumlu tutulacağız. Hı hı. Geçmişten değil. Kardeşim toplumumuz öyle bir hale gelmiş ki hiçbir alanda bilgi yok. Eskisi de kalmamış Kalsa bile uygulayamıyor Yenisini hiç bilmiyor İki kişi birbiriyle Sağlıklı iletişime ilişkiye giremiyor Bütün ilişkiler Hep kavga, dövüş, didişme ile bitiyor Neden? İki kişiyle ve toplu olarak Yaşamayı bilmiyor bugün Bilmiyor kardeşim <gülüyor> Ve hiçbir yerde de öğretilmiyor ya ne öğretiliyor 15-20 yıl okullarda? Ne öğretiliyor? Öğretilen bilgileri de iş hayatında da kullanamıyor. Yolda yürümesini bilmiyor. Bakın bu ülkede her alanda, her işte el, kol ve para boyutu var ama çan kafa boyutu yok. Dışarı çıkıyorum dürültüden keşme keşmekeşlikten geçilmiyor ortalığı para verdik ambulans doldurduk ambulansın kafa boyutunu bir türlü yapamıyoruz gürültüden geçilmiyor ya motosikletlerin susturucusuz egzoz gürültüsünden bir yere gidilemiyor yani gürültüden ki kanunen suç bunlar bu çağda niye burada oluyor halen dün bakıyorum bir haber at ve eşek etlerini açık romörkerde satışa götürmek için götürürken yakalandı. Evet. İşte hastane yanıyor ve ya böyle bir şey olur mu? Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bu ülkede kanun ve düzenin egemenliği yoktur. Çağdaş kanun, düzen, değerler, insanlık ee, ölçülerinin egemenliği yoktur ve bunu devlet egemen kılamıyor hiç kimse devletten çekinmiyor korkmuyor isteyen istediği suçu işleyebiliyor kardeşim bu hal ile bu çağdan sonra var olamazsın sen dindar da olamazsın ki bu dindarlık olamaz dindar olsan zaten yapmazsın onu <Gülüyor> medeni olsan bu çağa gene yapmazsın sen nesin kardeşim sen nesin? Teknolojik animal. Evet animal diye geliyor yine. Kesinlikle. Hı hı. Ve ben size söyleyeyim. Hem batının dibinde yani ileri dünyanın dibinde hem bu çağda böyle bir varlığa insanlık çizgisi müsaade etmez. Yaşam hakkı vermez. Bugünden tezi yok. Aklımızı başımıza devşirelim. Ve bu çağdaş akılcı ve bilimsel düşünmeyi öğrenelim. Ona göre insan olalım, ona göre dindar olalım. Hı hı. Hiçbir şeye kabahat bulmayalım, ne dine. Bakın, şimdi diyanet kelimesi var ya, buradan Atatürk'e geleceğim. Felsefe ve bilim Atatürk'ün Atatürk'ün Atatürk boyutuyla ilgilenir. Hı. Gazi Mustafa Kemal boyutuyla ilgilenmez Gazi Mustafa Kemal askerlik boyutu Biz ilgilendirmiyor Felsefe ve bilim boyutu bilim Atatürk. Atatürk'ün hı hı. Atatürk boyutuyla İlgilidir hı hı. Ve o kişi hakikaten Çağdaş anlamda Öyle güzel sistemler kurdu ki Sistem kurmak Çok zor bir iştir Her alanda sistem kurdu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na Diyanet kelimesini kullandı. Ve çok önemli bir kelime. Bildiğim kadarıyla o buldu bu kelimeyi. Hmm. İslam işleri demedi. <gülüyor> Din işleri demedi. Diyanet dedi. Hakikaten Türkçe Diyanetin ne demek olduğunu sorun. Evet yani Diyanet başkanlığı yapanlara da sorun. <gülüyor> ne demektir? Ben şimdiye kadar izahını duymadım. Ben İngilizce karşılıklarından ancak çıkarabiliyorum. Nedir hocam? Siz nasıl çıkardınız? Dindarlık çıkardınız? demek. Dindarlık. Evet. Religiosity demektir. Bak religiosity İngilizcesi. Hı. Dindarlık demek. Dindarlık simgesel, sembolsel olmaz. Böyle bağırmakla dindarlık olmaz değerlerle olur dindarlık insani değerlerle bakın arkadaşlar insanlık bu 18. asırda Rönesans'tan sonra sonucunu veren, o arada bir hümanizm diye bir dönem geçirdi insanilik dönemi yeni bir insanilik tesis edildi o insaniliği o hümanizmi de öğrenmemiz gerekiyor hı hı. eskiden hümanizm yoktu bu yeni bir şey. Bakın hüminallikle beraber hümanizm de çıktı. Diyanet de dinsel hümanizmdir. Yani dine dayalı bir hümanizmdir. Hümanizme uymayan hiçbir din tasviri, tanımı açıklaması bu çağda geçerli değil. Hocam şimdi Diyanet deyince bazı fetvalar tepki topluyor. Bu sefer Diyanet tepki topluyor. Diyanet tepki toplayınca da Atatürk Diyaneti kurdu deyip Atatürk'e tepki gösterenler oluyor. Amacından saptı mı sizce bu kurum ve neden kurmuştu sizce Atatürk bunu? Şimdi ne de detayına girmek istemiyorum. Son zamanlarda Diyanet hakikaten bu toplumun din akortlarını bozdu. Hı hı. Dinciliğe, İslamizme kaydı. Ona fazla girmek istemiyorum. Hı hı. Bizim işimiz, biz izliyoruz onu. Onlar zannediyor ki her istediğini kendileri yap. Hayır efendim yapamazsın. Yazarız kayıtlara da geçersin gelecekte nesiller sizin hakkınızı verir. Hı hı. Öyle kimse kendi başına değildir yani. Hı hı. Biri hep biz içeride izliyoruz, Dışarıda dünya izliyor. Yani ben kesinlikle Atatürk'ün koyduğu çizgiden uzaklaştım. Hı hı. Dincilik sembol simge olarak yani e, insanlara faydası olacak bir din uygulaması yok bu dünyada. Öbür dünyasını kurtaracakmış ki ya. Sen bu dünyasını kurtaramadığın insanın öbür dünyasını nasıl kurtaracaksın? Neyle kurtaracaksın? Onu bunu razızederek, bağırarak mı yani? Neyle? Kulak yıyerek mi? Bırakalım bu işleri. Ben şimdi şunu görüyorum. <gülüyor> Zaten geçen bir araştırma yapıldı. Demin dedim ya. Din de bilinmiyor, din görevleri <gülüyor> uygulayıcı tarafına. Din görevleri üzerine yapılan araştırmada da %87'si dinin teknik bilgilerini bilmediğini tespit etmiş. Ben yani teknik bilgi derken Kuran okumak falan. Okumalar önemli değil. Teknik bilgiler var. <gülüyor> Kelam bilgileri, fıkıh <fukul gülüyor> bilgileri, <gülüyor> tefsir bilgileri. Bir sürü bilgiler var. %87'sini demin okudum işte. Adam Kuran okuyor, açıyor operörü veriyor <gülüyor> uzaya. Ama ayet diyor ki Kur'an okunduğunda dinlenmesi şart, farz diyor. Fıkıhta diyor ki Kur'an okunması zorunlu değil ama duyulduğunda dinlenmesi zorunlu, farz. Yoksa günaha giriyorsun. Hmm. Bunları bilmeden adam yayın yapıyor yani ortalıkta. Bilmiyorlar. Şimdi bakın şunu söyle, söylemek istiyorum. İstediğim şu, söylemek istediğim şu. Batı'da yani ileri dünyada bu felsefe ve bilim yapmada bir yorgunluk yorulma emareleri görüyoruz. Buraya yeni insan malzemesi ihtiyacı doğuyor. Bu yeni insan malzemesi ihtiyacını karşılamaya en güzel aday en uygun aday Türkiye'dir. Bunun iki sebebi var. Biri hemen ileri dünyanın bitişinde olması. ikincisi ve daha önemlisi Atatürk'ün yüz yıl önce bu ülkeye çağımızın düşünüş biçimi olan akılcı ve bilimsel düşünmeyi tanıtmış olmasıdır. Bunu İslam dünyasında deneyimleyen ilk ülke Türkiye'dir ama onu harcadığı yüzyılda bile o, o yolda hiçbir e, yol kat edilemedi. Fakat bizim gençler şunu bilsinler e, bilgiden çok yani o teknik fen bilimlerindeki bilgiden çok eğer bu çağımızın akılcı ve düşün bilimsel düşünme biçimini yapabilmeyi öğrenirlerse o merkezlere kapak atabilirler, hı hı. önce kendilerini kurtarırlar, sonra da eğer seviyorlarsa toplumlarına oradan faydaları olur. Ama bu akılcı ve bilimsel düşünmenin ne olduğu ve nasıl yapıldığını öğrenmelerler, onunla oluşmalılar ve onunla ürün üretebiliyor fikir ve bilgi, üretebiliyor hale gelmeleri lazım. Evet. Yani Atatürk böyle bir yol açtı diyorsunuz. Akılcı ve bilimsel düşünmeyi tanıttı bize. Ama biz biraz sanki insanın geçirdiği beşeri düşünme evrelerinde Benjamin batın gibiyiz sanki hocam. Evet. Yavaş yavaş geriye gidiyoruz. Evet. Değil mi? Yani biz tabii bu geçirdiğimiz 9-8'ini biyoloji sürekli yapıyoruz. Hı -hı. Onda bizden daha başarılısı yok. Zaten düşünme ağızla yapılabiliyor olsaydı Hı -hı. onu da bizden daha iyi yapabilen olmayacaktı. Ama ne yazık ki kafa ile yapılıyor ve biz ağızla kafa arasında 5 santim var. 5000 senede bile o mesafeyi kat edip oraya geçemiyoruz. Hı hı. Hala kılla meşgulüz. Bir türlü akıla geçemediğimiz gibi değil mi? Bir harf var arada. Hı hı. Geçemiyoruz. Şimdi o nedenle efendim e, bu 8 düşünmüş biçiminin bütün ürünlerini kullanıyoruz. Ama bir tanesi üzerinde işlem yapmadık, düşünme yapmadık ve bir tanesiyle ilgili de bir tane icadımız yoktur. Hı hı. Yoktur. Bu mümkün. Oluyor. Ama oluyor ama habire de eriyorsun yani. Erozyona uğruyorsun ve ayıklanıyorsun. Şimdi bu şeyi çok istediler. Uyumadan önce hı hı. bu sofistik münafık düşünmeyle düşünmem. uyumamak için bir daha tekrarlayalım şimdi insanda üç çeşit düşünme var dedik biri biyolojik animal hı hı. o kendiliğinden oluyor hep hayvanlık üretiyor zaten ortalıkta toplumda piyasada hırsızlık yolsuzluk çalma yangınlarda işte ateşe dayanık malzeme koyacak yerine adam ateşe dayanıksız koyuyor para hı hı. için üç, beş kuruşluk conta yerine üç kuruşluk conta koyuyor bu gibi hırsızlıklar, animallık şeyleri, biyolojik akıl ürünleridir, hı hı. davranışlarıdır. O kişilere çok rahatlıkla animal diyebilirsiniz, o gözle görebilirsiniz ve onlardan uzak durmak lazım. Allah muhafaza onlar büyük beladır. Bir de beşeri düşünme var. İnsanın kendisinin kontrol ettiği ama bu hafızada, beyinde, kafada olmayan bir düşünme. Onu dışarıdan insan insana monte ediyor. Nitekim bebek doğduğunda o düşünme onda yok. Yıllarca eğitim veriyoruz ona. Onu orada oluşturuyoruz. Şimdi insan beşeri düşünme, sistemli beşeri düşünme yapacağı zaman bu biyolojik düşünme onu yabancı gördüğü için bir de kendisine tehdit gördüğü için hı hı. o düşünmeden yani uzaklaştırmak, dikkatini oradan almak için bu sofistik dediğimiz, münafık dediğimiz bir düşünmeyi devreye Devleti sokuyor. Hı -hı. Bu beşeri düşünme yapmadığımız her zaman bu bizim başımıza bela. Bunu nereden anlarız? Kendiliğinden aklınıza bir şey gelir de, kendiliğinden o düşünme yapılır, siz de onun esiri olursunuz, o düşünme odur. Bunu özellikle uyumadan önce dikkat etmek lazım. Zaten bir iş yaparken gene dikkat etmek lazım. Araba kullanırken buna özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü araba kullanırken dikkatini yola vermeninden kıskanır. Vermeni kıskanır biyolojik hı hı. akıl. Seni oradan halı koymaya çalışıyor. Aklına sevdiğin, sevmediğin, nefret ettiğin dertlerin, problemlerin ne varsa aklına getirir. Dozaz dozal böyle. Ayarlar da o. Eğer birini get gönderir etki etmese daha fazlasını ağırını gönderir. Bu gelir gelmez bunu anında reddetmek gerekiyor. Yoksa bir alırsa bizi kancasına bir daha ancak kaza ile e, uyanabiliyoruz. Hı hı. O nedenle uyumadan önce özellikle öğrenciler ev kadınları da ya iki sayfa bir şey okusun. Bir sayfa bir şey okusun bir konuda. Bir sayfa fazla değil. Oradan birkaç şeyi aklında tutsun. Yattığı zaman uyuyana kadar onların üzerinde kendisinin kontrol ettiği, kendisinin yönettiği soru sorarak e o niye öyle? Nedir ki o? Neden öyle dedi? Niye böyle oluyor? gibi kendi soru sorup cevap e, bulmaya çalışarak uyusun. Hı -hı. Göreceksiniz ki rüyaları bile güzel çıkacak. Öbür sofistik, münafık düşünmenin etkisiyle uyursa, karışık, efas ehlam deniyor ona, Kur'an'da da var. Karışık rüyalar, korkunç rüyalar görecektir. Hı hı. biliyor muyum? O nedenle, öğrenciler özellikle, ertesi günkü öğretmenin Sınavının veya da sınavı yoksa bile o gün okuduğu dersin bir tanesini okusun, onun üzerinde düşünme yaparak yusun, altından çıkamadığı, çıkmaza girdiği bazı şeyleri görecektir ki sabah uyandığında uykuda iken biyolojik aklı onu kendi meselesi derdi yaptığı için onu çözmeye çalışacaktır elinde bulunan hafızadaki bütün verileri kullanarak hem de çok hızlı kullanır onları aynı internet gibi saniyesinde gider bulur getirir size bir çözüm sunar siz de o çözümü ertesi gün alın bakın ne kadar doğrudu ne kadar değildir şey yapacaksınız ben daha ki bir programda yine e, Stefan Zweig'in bir şeyi var e, söylemleri var e, o konuda ona değineceğim yani. Hı hı. Evet. Şimdi vaktimiz evet bu şeye 8 geçemedik. 8 dakika falan gene. kaldı. 8 -9 dakika. Akılcı ve bilimsel düşünmeye örnek olarak John Paul Satre'den bir örnek hı. yapacaktım. Bu edebiyata dayalı felsefenin nasıl yapıldığını göstermesi açısından... Hocam Böldüm. Yanlış hatırlamıyorsam şey demiştiniz değil mi? Edebiyat, sanat, felsefe doğurur, felsefe, Aa, bilim, teknoloji aferin, doğurur demiştiniz. Çok doğru. Evet, bu da hem edebiyat hem psikoloji <gülüyor> gibi e, bilim dalları üzerinde e, felsefe yaparak yani e, bilimi tekrar nasıl ürettiğini göstermesi açısından felsefenin bilimi sanatı kullanarak nasıl bilim ürettiğini göstermesi açısından bir örnek olarak bunu şey yapacaktır. Sertre. Evet. Biraz girebiliriz isterseniz hocam. Girelim. Çünkü daha bir 7-8 dakika var. Tamam. Şimdi e, diğer önceki konuya ek olarak şunu söyleyeyim. Şimdi insan şu düşünme evrelerinin hangisinde olduğunu kendisi test edebilir. Hı hı. Evet. Kendisi test edebilir. Hangi düşünme evresindedir? Tabi onların detaylarını anlattığımız kadarıyla e, ne kadar edindilerse yoksa da kitabımızdan okuyarak. Hı hı. E, ve tabi Atatürk şunun farkındaydı. O biliyordu ki yani şu düşünme evrelerinin bir öncesini yapmadan bir sonrakisine geçmek zor oluyor. Çünkü bu sekiz sınıflı, basamaklı bir eğitim gibi. Yani birinci sınıfı okumadan o aşamayı geçmeden ikincisini yapamıyorsunuz. Hı hı. Atatürk bunun farkındaydı. Ee, ve dedi ki biz e, çağdaş, akılcı ve düşünme, akılcı ve bilimsel düşünme biçimini e, yapabilir hale sağlıklı bir şekilde gelebilmemiz için bu geçmiş aa, yedi tane düşünme işlemini yaparak gelmeye kalkarsak binlerce sene lazım. Ona da maalesef insanlık çizgisi e, müsaade etmiyor. Ayıklanıyorsunuz, yok oluyorsunuz. Karnınızı doyuramıyorsunuz. E, savaşlarda baş edemiyorsunuz falan. Efendim, bunları bypass edelim dedi. Bypass edelim. Orada dursun ama bir taraftan da boş vakitlerde yapalım onu ama hiç olmazsa dedi bu çağdaş akılcı ve bilimsel düşünmeye monte olmaya çalışalım bunu hiç olmazsa yapmaya çalışalım ki var olmayı var olma ihtimalini açık tutalım ama hakikaten onun da tespiti çok doğru çıktı yüz yıldır onu yapabilir hale gelemedik hı hı. çünkü altı boş çünkü düşünmeyi hiç yapmadık. Düşünme tarağında bu tür düşünme, geçen derste söyledim, batını aşağı doğru, işkemmeden atma, spekülasyon, atmasyon, tutmasyon, e, nostik, mistik düşünmeleri yaptık. Onlar kendiliğinden oluyor zaten. O münafık düşünmenin yaptığı da odur. Kendiliğinden oluyor. Ama bu sistematik düşünmeyi maalesef yapmadık. Halen Felsefenin çıkışından 2500 yıl sonra bile felsefenin en ilkel, en ilk, en basit e, hali olan bir Sokrat, bir Aristo gibi filozofumuz yok bugün. Var, bazı uğraşı yapanlar var, çalışıyorlar ama bu bireysel çaba yani. Hı hı. Bu sisteme dökülmesi lazım. Ve bunun da mutlaka bir felsefe üniversitesi Destek Kurularak yapılması lazım. lazım. Ama henüz buna e, işte, tavalan yok. Henüz hı hı. E, şey duymadık yani o kadar e, uğraşmamıza rağmen. E, biz vebalimizi e, vebalimizden kurtulmaya çalışıyoruz. E, i̇sterse yapsınlar ise yapmasınlar. Yetki bende değil yani. Hı hı. E, ama bunun yapılması şart. Çünkü ileri dünyada bugün her bilim dalının felsefesi var ve o felsefeler olmadığı sürece mevcudun ilerisine geçilemeyecek ve mevcudun ilerisinde